ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا لهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلاء وكل ظلاء في النار. هذا لكادشر إمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الصحيح المصند الله هذا Kitab-ül İhtisam bil Kitabi ve sünne, Kur'an ve Sünnet'e, Kitap ve Sünnet'e bağlılık Kitap ve Sünnet'e sarılmak, tutunmak ve onun ile yaşamak Babını okuyoruz Bu bapta Rahimahullah bizlere Kur'an ve Sünnet'e tutunmanın, sarılmanın Hayat boyunca o ikisiyle yaşamanın Ve o ikisiyle hayatımızı sürdürüp O ikisi üzere vefat etmenin Ömrümüzü tamamlamanın önemini ifade eden, zikreden, bizlere hadisler nakletmiş, riayet etmiş bu bölümde. Bizler de bu bölümdeki hadisleri okumaya devam ediyoruz. Dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyen, dünyada ve ahirette kazananlardan olmak isteyen, bu babı, bu bapta zikredilen hadisleri çok böyle dikkatli bir şekilde okumalı, çok dikkatli bir şekilde tefekkür etmeli, düşünmeli ve onları anlayıp, hayata geçirmelidir. Çünkü şunu bilmemiz gerekiyor ki yeryüzü imtihan diyarı. Bu dünyaya gönderildik. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela diyor allah Teala. Teala. لِيَبْلُوَكُمْ Sizleri imtihan etmek için, sınamak için. Hepimiz bir sınavdayız. An ve an, saniye ve saniye sınavdayız. Eyyukum ahsenu amele Hangimiz daha iyi amele Daha güzel amele sahibiz diye Hangimiz daha güzel amele sahibiz diye Tabi amelin güzeli nedir Amelin çirkini nedir Ne demek güzel amel Ayet-i kerimedeki Liyabluvekum eyyukum ahsenu amele Amelin en güzeli Diyor ki Fudayl ibn Iyad rahimahullah Ahlasahu ve asfabahu Güzel amel demek diyor İhlaslı olan amel Allah için yapılan amel. Bundan bu ifadeyi duyan şahıslar, öğrenciler diyorlar ki Ey Ebu Ali yani ahlasahu anladık, ihlaslı olması. Peki asvabahu, en doğru olanı nedir? Yani, amelin doğru olanı nedir? O da diyor ki sünnete uygun olanıdır. Sünnete uygunsa bir amel doğrudur, savaptır. Eğer sünnete uygun olarak yapılmıyorsa bu ne değildir? Savap yani Türkçesi doğru amel değildir. O halde allah Teala bizleri dünyaya sınamak için, imtihan etmek için, hangimiz daha güzel amel yapıyoruz diye gönderdiğini bildikten sonra, bu güzel amelin ne olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki, ihlaslı olan amel ve sünnete uygun olan amel. Ve bu esas üzere, bu menhec üzere yaşayan, yürüyen insanlar, Allah'ın izniyle, Allah, Allah Rasulünün haber vermiş olduğu Fırkayı Naciye'den olacaklar. Fırkayı Naciye. Kim o Fırkayı Naciye? Aleyküm aleyküm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bu ümmetin 73 üç fırkaya ayrılacağını söylediği, yetmiş ikisinin ateşte olup bir tanesinin kurtulmuş olduğu, o kurtulan fırka, işte Fırkayı Naciye'dir. Sahabeler sorunca, kimdir onlar? Ey Allah dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Onlar, yani fırkayı Naciye, kurtulmuş fırka, kurtulacak olan fırka, grup, topluluk. Bugün benim ve asabımın yaşadığı din üzere yaşayan topluluktur. Yani yaşadıkları İslam, atik olan, ne demek atik? Yani ilk çağda gelen o peygamberin, sahabesinin ve o dönemki insanların, Müslümanların yaşadığı din. İşte bizler de dinimizi bu esas üzere yaşarsak, Kur'an ve sünnet esas üzere yaşarsak, Ne yaparız? Allah'ın iziyle yeryüzündeki birçok imtihandan selamette oluruz. Birçok imtihanı geçeriz. İmtihanı geçmenin kuralı budur. Kur'an ve sünnet. Kur'an'ı okursak, Kur'an'ı anlamaya çalışırsak, sünneti okursak, sünneti anlamaya çalışırsak, yolumuzu bunlarla aydınlatmaya çalışırsak, bunlarla amel edersek, hayatımızdaki birçok sıkıntının, birçok problemin ortadan kalktığını ne yapacağız? Göreceğiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Kur'an'la ahlaklanırsak, Aişe radiyallahu anh'a sorulduğunda, nedir onun ahlakı dendiğinde? Onun ahlakı Kur'an'dı, diyor Aişe radiyallahu anh'a. Bizim de ahlakımız Kur'an olursa, bizim de ahlakımız sünnet olursa, o zaman hayatımızda bir problem yaşamayız. Sıkıntı, yani bu ümmetin imtihan olacağı, imtihana tutulacağı, sıkıntı çekeceği bir imtihan da, bir sıkıntı da bu deccel fitnesi olacak. Bugünkü konumuz da inşallah zımnen onunla alakalı olacak. Sünneti bilmek, sünneti bilmek az önce de ifade ettiğim gibi birçok sıkıntıdan kurtaracağı gibi bu deccal fitnesinden de ne yapacak kişiyi? Kurtaracak. Hatırlayın hadisi şerifi. Deccal, tabi o dönemde kendisine birçok neler verilecek deccale? Birçok olanaklar verilecek. Bu da bir imtihan. Allah'ın kullarının yeryüzünde imtihan etmesi için verdiği, sağladığı, deccale sağladığı bazı olağanüstü olaylar var. Deccal denen yaratık, Deccal denen varlık, 40 gün yeryüzünde kalacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere verdiği haber üzere. Bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta. Geri kalan diğer günleri de normal bizim şu anda yaşadığımız günler gibi olacak. Yani zamanın uzaması, zamanın kısalması Yüce Allah'ın elinde. Dilerse uzatıyor, dilerse kısaltıyor. Şu anda biz ahir zamanda yaşadığımız için zaman Öyle hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki, yetişmek mümkün değil. Değil mi? Vakitlerde artık bir bereket yok. Bütün herkes bundan şikayetçi. Bu deccal, göğe diyecek yağdır yağmur yağacak, yere diyecek bitir, yerden etkiler bitecek. Tabi sünneti bilen bir genç deccali görünce, tanıyacak deccali. Niye? Çünkü sünneti biliyor. Alnında ne yazıyor? Kafera, kafir yazıyor. Ve bu deccal, bu genci ortadan ikiye yarayacak. Tabi deccal rablik iddia ediyor, ilahlık iddia ediyor. Ortadan ikiye yarayacak, sonra birleştirecek. Genç tekrardan konuşmaya başlayacak. Genç diyecek ki, senin şu anda deccal olduğunu bir kere daha ne yaptım? Anladım, bildim diyecek. Çünkü İmam-ı Şafi'nin Rahimahullah'ın da dediği gibi ondan nakl olduğu üzere, Ölçü insanın denizin üzerinde yürümesi, havada uçması değil. Ölçü insanın Kur'an ve sünnet üzere yaşaması. İşte bu genç de bilecek ki sünnete göre, Kur'an'a göre, sünnete göre bilecek ki bu yaratık böyle olağanüstü olanaklara, harikulade olaylara sahip olan, elinden bu olayların cereyan ettiği bu varlık ne değil? Rahmani bir varlık değil. Çünkü ne yapıyor? Kendisine ibadete çağırıyor. Kendisine ibadete çağırıyor. Türk İmam Buhari rahimehullah ra nekir minen sallallahu aleyhi ve sellem hucce ten la min geyrir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir olay olduğunda, huzurunda bir olay yaşandığında o olaya nehyanil münkerde bulunmaması, o olaya müdahale etmemesi, o olayı inkar etmemesi hüccettir görüşünde olanlar var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bir olay yaşanıyor. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam sesini çıkarmıyor. Biz buna ne diyoruz? İlim dilinde, ilim ıstılahında ikrar, ikrar diyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikrar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikrarı hüccet midir? Ne demek hüccet? Yani delil midir? Evet, delildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne yapmaz? Genel olarak söylüyorum bunu. E, münker olan bir şeyi gördüğünde sükut etmez. Şöyle bir kaide var usulde. La yecuzu te'khirul beyan an vaktil hace. İhtiyaç halinde, açıklamaya ihtiyaç duyulduğu vakitte peygamberden beyanın, açıklamanın gelmesini olmaz, gecikmez. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa ne yapar? Hatayı beyan eder, açıklar. Hata ise Eğer hata değilse, sukut ediyorsa nedir bu sukut? Nedir arkadaşlar? İkrardır. Bu sukutu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikrardır. Tabii bazı haller var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sukutu kendisine bir vahyin gelmemesinden dolayı bir sukut. Yani olayı ikrar etmesinden dolayı bir sukut değil. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sükutu hüccet midir değil midir? İlim itiraf etmiş. Diyorlar ki vahiy gelene dek o sükut nedir? Bazı grup, bir grup ilim diyor ki vahiy gelene dek peygamber susuyorsa o, o da bir hüccettir. Bir grupta diyor ki hayır vahiy gelene kadar bir hüccet olması mümkün değildir. Çünkü vahiy gelir. Vahiy bunun aksini de ne yapabilir? İspat edebilir. Mesela bugünkü hadisimiz. Sahabeden bazıları Medine'de yaşayan Yahudi asıllı bir kişinin deccal olduğuna inanıyor. Bunlardan bir tanesi Cabir İbn Abdillah, bir diğeri de kim? Ömer İbn Khattab radıyallahu anhum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda o zatın Yahudi asıllı o zatın Medine'deki Deccal olduğu hakkında bu sahabeler yemin ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yeminlerine ne yapmıyor? Bir inkarda bulunmuyor. Bir inkarda bulunmuyor. Çünkü diyor ki ilim ehli, aleyhissalatü vesselam için o gün için ne olmamıştı? O kişi hakkında deccal olup olmadı tam olarak beyan olunmamıştı. Vahiy tam olarak bu konuyu bu hususu açıklığa kavuşturmamıştı. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Sukut etmişti. sukut etmişti. Şimdi hadise gelelim. Tabii başlığın devamında diyor ki, La min gayri rasul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışındakiler için bu ikrar, bu sukut bir hüccet değildir. Hüccet olamaz. Yani burada şimdi bir münker olsa, birisi bir münker işlese, Ben de ona inkarda bulunmasam, sussam, sükut etsem, benim bu sükutum, bu suskunluğum, onun işlemiş olduğu münkerin delil oldu, e, caiz olduğuna delil olur mu? Olmaz. Çünkü biz ne de değiliz. Yani ben hüccet makamında değilim. Değil mi? Veya büyük bir alim, düşünün, huzurunda, gözü önünde bir şeyler yapılıyor. O, o anda bir söz söylemiyor. Onun bu söz söylememesi, o yapılan münkerin münker olmadığına bir hüccet, değildir. Bu ehl-i sünnette böyle bir şey yok. Bu ne var? Kimde var bu? Tarikatlar da var, tasavvuf da var. Yani şeyhin genelde sükutu nedir? Şeyh nazar etti, baktı, ses çıkarmadı. O halde, o halde bu yapılan, şeyhin huzurunda yapılan nedir? Caizdir. Adam ne diyor mesela? Ya diyor, biz diyor falanca yere gittik. Orada şeyhin yanında, önünde, huzurunda insanlar sigara içiyordu. Şeyh bir şey söylemedi. O halde şeyhin susması, süküt etmesi diyor, sigaranın haram olmadığına delildir. Neden? Çünkü haram olsaydı şeyh ne yapardı? Bunun haram olduğunu söylerdi diyor. Ama İmam Bukhari diyor ki, Susku, susmak yani ikrarda bulunmak, inkarda bulunmamak ancak peygamber için bir hüccettir. La min gayri rasul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışındaki kimse için, ister bakıyor Ebubekir radıyallahu anh olsun, İster Ömer olsun, ister Osman, ister Ali radıyallahu anhum olsun. Kim olursa olsun ümmet içinde. Ne kadar faziletli olursa olsun. Onun sükutu, onun bir şeye inkar etmemesi ne olmaz? Söyleyin, delil olmaz. Diyor ki, İmam Bukhari rahimahullah. Haddesene Hammad İbn-i Hümeyd. Hale haddesene Ubeydullah i̇bn Muaz. Ubeydullah i̇bn Muaz, İmam-ı Müslim'in şeyhi, hocası. İmam-ı Müslim'in hocası aynı zamanda e, İmam-ı Müslim kimin öğrencisi? İmam Buhari'nin. Yani İmam Buhari istese bu hadisi kimden rivayet edebilir? İmam Müslim'den rivayet edebilir. İmam Müslim'in Müslim'in hocası Ubeydullah İbnu Muaz. Ama İmam Bukhari burada kimden rivayet ediyor? Hammad İbnu Humeyd. Yani İmam Buhari Hammad İbnu Humeyd'den de rivayet etse şu andaki rivayetiyle İmam Müslim'den de rivayet etse aradaki Ravi zincirin olacak. Aynı sayıda olacak. Diyor ki Haddesana Ebi, Haddesana Şûbe an Sa'd İbni İbrahim, an Muhammed İbni Munkedir, kal. Muhammed İbni Munkedir diyor ki Ra'ytu Cabir İbni Abdullah. Cabir İbni Abdullah'ı gördüm. Yahlifu Billah Yahlifu Billah. Ne demek Yahlifu Billah? Allah'ın adıyla yemin ediyor. Allah'ın adına yemin ediyor ki Cabir İbni Abdullah. Enne ibn-i Sayyad i̇bn Sayyad Kim bu İbn-i Sayyad? Medine'de yaşayan Yahudi asıllı Bir kişi O dönemlerde henüz çocuk Küçük bir çocuk Abdullah, Cabir ibn-i Abdillah Yemin ediyor Allah'a Diyor ki bu Deccal Yani peygamberin Bizlere haber verdiği Deccal Kimdir? Budur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bizlere haber verdiği Deccal Budur. Yani dikkat ederseniz Cabir ibn Abdillah burada ne yapıyor? Yemin ediyor. Kultu diyor ki Muhammed ibn-i Munkedir Tahlifu billah Sahabe diyor ki Allah'a yemin mi diyorsun? Yani bu kadar kesin mi biliyorsun? Kale inni semih tu Diyor ki Cabir Radıyallahu anh Ben diyor Ömer'i duydum Yahlifu ala zalik Ende Rasulillahi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Ömer diyor, İbn-i Sayyad'ın Deccal olduğu ile ilgili Allah'ın adına yemin ederdi. Kimin yanında yemin ederdi? Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yemin ederdi. Felem yunkirhu en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in radıyallahu anh'unun bu yeminine ne, ne, neyde bulunmazdı? İnkarda bulunmazdı. Sahabe'ye göre peygamber İnkarda bulunmuyorsa demek ki o inkarda bulunmadığı için o şey nedir? Münker değildir. Anladık mı arkadaşlar meseleyi? Yani peygamberimizin sükutu, ikrarı nedir? Hüccettir, delildir. Hüccettir, delildir. Mesela sahabeler diyor ki bizler diyor azil yapardık. Azil yapardık. Vahiy de diyor ne yapardı? İnerdi. Ne demek yani vahiy inerken bunu yapıyorsak? Bu da eğer tahrim edilmediyse haram kılınmadığına göre vahiy ile birlikte. O halde bu nedir? Cahizdir. Anladık mı Yani sahabelerin bir usul anlayışı var. Bir anlayışı var değil mi? Bak hemen direkt ne yapıyorlar? Ee, olayı anlıyorlar. Şimdi bu Abdullah şey, Sayyad İbn-i Sayyad Medine'de yaşayan Bir vatandaş aslı Yahudi. Tabi eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e diyor ki radıyallahu anhu ya İnne kunul lezizun falan tusallat aley. Ey Ömer, şayet bu İbn Sayyad'ın deccal olduğunu zannediyorsun ya, e, şayet o deccal ise gerçekten o deccal ise ey Ömer, sen diyor ona ne yapmayacaksın? Musallat olamayacaksın. Sen ona güç edistiremeyeceksin. Yani bu Deccalin Deccalin tedavisi kim? Sen değilsin Ömer. Kim peki? İsa aleyhisselam. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şer'i çözümlere, şer'i ilaca, şer'i vahiy aracılığıyla haber veriyor. Ömer'e demiyor bir uğraş bakalım. Belki yenersin, belki galip gelirsin, şayet oysa demiyor. Çünkü biliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Deccalin Kökünü kurutacak olan, işini bitirecek olan kim? İsa aleyhisselam. İşte ehli sünnet böyledir arkadaşlar. Yani bir yere İslam'ın gelmesini istiyorsan, bunun çözümü nerede? Seçimlerde mi? Parlamentoda mı? İslam'ın gelmesini istiyorsan. Hayır. Yani İslam'ın gelmesini istiyorsan, bunun çözümü toplumsal olarak Kur'an ve sünnete dönmekte, sarılmakta. İstediğin kadar yıllarca uğraş. Yıllarca didin. İslam'ı yitiremezsin. Evet. Topluma hizmet edersin. Hayat standartlarını yükseltirsin. Değil mi? İnsanların belki de birbirine saygı duymasını sağlayabilirsin. İnsanların istediği bir hayat standartlarını getirebilirsin. Ama İslam'ı getirmek istiyorsan, İslam böyle ne olmaz? Gelmez. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e, اِنْ يَكُنِ اللَّذ۪ي Eğer bu adam hakkında, İbnü i Sayad hakkında zannettiğin doğru ise, bakın Peygamberimizde ne var aleyhissalatü vesselam'da? Demiyor o. İbn-i Sayyad Deccal değildir. Çünkü henüz davayı yapmadı ona? İnmedi. Ve enlem yakun illezi tezhun fe la hayr <gülüyor> alek. Şayet senin zannın gibi çıkmazsa bu yani i̇bn Sayyad Deccal değilse zaten bununla uğraşmanla bir hayır yok. Bunu neye binaen e, söylüyor e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Medine'de bu rivayeti İmam rivayet İmam Müslim sahihinde ediyor. İmam Tirmizi sunaninde rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Said el-Hudri, sallallahu aleyhi sellem İbnü Sa'id'i bazı Bir keresinde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu İbnü Sa'id'le Medine'nin sokaklarından bir sokakta karşılaştı. Yani sahabeden bazılarının deccal sandığı bu çocukla. O, o zamanlar daha böyle küçük çocuk gibi. Diyor ki, وَهُوَ غُلَامٌ يَهُوْد۪يُّونَ Bu çocuk yani Yahudi bir çocuktu. Ma'ahu أَبُوْ بَكْرٍ وَأَمَرٍ Peygamberimizin yanında kim vardı? Ebu Bekir, Bekir Birçok hadiste bunu duyuyorsunuz değil mi? Peygamberimiz bir yere gitti. Ma'ahu yanında vardı. Ebu Bekir Ru'ammer. Bir sahabe diyor ki, bir keresinde diyor, Peygamberimiz evi ziyarete geldi. Ve ma'ahu Ebu ve Amar. Düşünün, hep beraberler. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu deccal zannedilen kişiye. Eteşhedü enni Resulullah. Şahitlik eder misin? Şahadet eder misin ben Allah'ın Resulü olduğuma? Benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin? Fekale, Eteşhedü enni Resulullah. Diyor ki, sen diyor, peygamberimiz diyor, bakın. Sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diyor. Acayip bir yani çocuk. Genç. Sahabeyle onun için şüpheleniyorlar. Yani ilginç ilginç ne, neyleri var? Sözleri var. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Âmentü billahi ve melâiketi ve kutubihi ve rusulihi ve liyumil âhir. Bakın Peygamberimiz ne diyor bu çocuğun sözü karşısında. Âmentü billahi ve melâiketi ve kutubihi ve rusulihi ve liyumil âhir. İman böyle bir şey arkadaşlar. Yani iman, teslimiyet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sizlerden birisinde şeytan gelip, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı sorar. Ta ki en son gelir ne der diyor? Allah kim yarattı. Ne deyin? Âmentü billahi deyin. Allah'a iman ettim. Bitti. İmanda bir ne var arkadaşlar? Boyun bükerek teslimiyet. O sebeple birçok felsefeyle meşgul olan, felsefe okuyup sapıtan, birçok Felsefeci diyor ki hayatlarının sonlarında keşke Nisabur koca karılarının o zamanlar Nisabur, Asfahan şu an için İran'da bulunan ama o sünni coğrafya olan meşhur ilim yuvaları onlar. Keşke diyor Nisabur koca karılarının köy kadınlarının koca Karıların itikadı üzere ölebilseydik diye ne yapıyorlar? pişmanlıklarını ifade ediyorlar, pişmanlıklarını anlatıyorlar. Neden? Çünkü kafaları karışık. Artık o kalplerdeki, o akıllardaki, o zihinlerdeki saflık ne oluyor? Kalkıyor, gidiyor. Yani bu sadece felsefeyle alakalı değil. Bugün düşünün, 20-30 sene öncesinin insanları ile bugün insanları bir mi? İnternet çıktıktan sonra, herkesin elindeki bu cep telefonu olduktan sonra. Değil mi? Çok farklılaştı. o saflık gitti artık. Birçok insan diyor ki, Keşke insanlık 30-40 yıl öncesi kadar saf olabilse. Öyle değil mi? Bu felsefeyle meşgul olanlar da arkadaşlar öyle diyorlar. Keşke Neysabur koca karalarının itikadı. Saf. Peygamberimiz haber vermiş mi? İşittik ve itaat ettik. iman ettik. Bitti. Bakın peygamber diyor ki bu çocuğa benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun? Diyor ki İbn-i Sayyid Sen benim Allah'ın resulü olduğuna şahitlik ediyor musun? Peygamberimiz diyor ki: "Âmentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihî vel Ma tera. diyor ki peygamberimiz ne görüyorsun? Sana gözüken şeyler neler? Bakın hadis sahih Müslim'de. İbnü Sayyad diyor ki, "Neler görüyorsun?" Çünkü garip bir çocuk. Diyor ki İbnü Sayyad, "Ara arşan fevqa'l-mâ." Diyor ki bir arş, koca bir taht görüyorum ben Ne diyor bu min bir kürsü taht görüyorum arş. Suyun üstünde. Kimin kürsüsü bu? Kimin arşı arkadaşlar? Şeytanın. Şeytanın arşını görüyor. Şeytan bununla ne yapıyor? Oynuyor. Şeytan bununla oynuyor. Aleykümselam Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tera arşe iblise فوق البحر." Senin diyor gördün denizin üzerindeki şeytanın neyi? Tahtı, arşı, onu görüyorsun sen. Yani şeytan evliyalarına bu surette gelip gözükebiliyor. Zavallılarda ne zannediyor? Melekleri gördük, Rahman'ın arşını gördük. Keramete erdik. Şeytan onlara bir fısıldıyor. Adam çıkmış işte, görmüşsünüzdür. Koca cübbesiyle, sarıyla, sakalıyla. Diyor ki, Falanca mübarek rüyasında keşifte görmüş ki Allah Teala demiş ki ete kemiğe büründüm. Mahmud diye göründüm. Şimdi bunu kim bu nedir bu? İmam Şafii'nin dediği gibi Kur'an ve sünnet arkadaşlar Kur'an ve sünnete koymadığınız sürece Kur'an ve sünnetle tatmadığınız sürece adam isterse suyun üzerinde yürüsün, isterse havada uçsun. Bunun bir faydası var mı? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor İbn-i Sayyada. Ne görüyorsun? Diyor ki ara arşen fevkal mâ. Ne diyor İbn-i Suyun üzerinde bir arş görüyorum. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Tera arşe iblis fevkal bahr. Senin gördüğün o arş diye zannettiğin şey ne? İblisin şeytanın tahtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra sonra neler görüyorsun? Diyor ki ara sadikan ve kazebeini veya sadiqin ve kazebe. Diyor ki yalancı bir iki yalancı görüyorum, bir sadık görüyorum. Yani böyle geliyorlar, gidiyorlar. Bir şeyler görüyor Galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lubbis alayh. Ne demek lubbis alayh? Yani buna cinler, şeytanlar musallat oldu. Fe diyor ki fe da ah. bırakın diyor. Bırakıyor Aleyhisselam. Ömer diyor ki olan, bırak diyor ey Allah'ın Resulü ben ne yapayım bunun kafasını? Keseyim. Peygamberimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? İn yekunil lezi tezun, tezun tusallat aleyh. Eğer zannettiğin bu çocuk deccal ise sen ne yapmayacaksın buna musallat? Olamıyorum. Olamayacaksın. Buna hakim olamayacaksın. Buna hakim olacak musallat olacak kim? İsa Aleyhisselam Bunun çözümü o. Sünnet bakın sünnet her şeyin çözümünü göstermiş. Hadi bir de senden Ömer yok radiyallahu anh. Bunun çözümü kim? İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Diyor ki, اِنْ لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ي eğer Eğer zannetmediğin bu deccal değilse zaten فَلَا خَيْرَ لَكْ Senin için bununla uğraşmakta bir hayır yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette yine rivayet sahih Müslim'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu İbni Sayyada e geliyor. Diyor ki, لَقَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِئَةً Ey diyor i̇bn Sayyad, sana diyor, içimde bir şey gizliyorum. Aynen, biz diyoruz ya, aklımdan bir şey geçiriyorum, bir şey tuttum. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayete Dukan, Dukan suresinin aklında tutuyor. İbn-i Sayyad diyor ki, yani Peygamberimiz diyor, söyle bakalım. Çünkü garip bir, garip bir çocuk. Onun için sahabeden Cabir ibni Abdillah ve Ömer yemin ediyorlar. Allah'a yemin olsun ki diyorlar, deccal budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de deniyor bunu. Dedi ki bir dönem geliyor ki aleyhissalatü vesselam'a vahiy henüz bunun olmadığı olmadığıyla alakalı netleş gelmediği için. Peygamberimiz de öneriyor ki şayet oysa sen buna musallat olamayacaksın. Demiyor bu kesin bu değil. Çünkü vahiy henüz olmadı? İnmedi bununla alakalı beyan gelmedi. Aleyhissalatü vesselam ona, suna, ona sunuyor diyor ki sana diyor bir şey sakladım içimde. İbn-i diyor ki duh duh. İbn-i e geliyor şeytanlar, cinler. Haber veriyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın o sakladığı şeyi. Ama nasıl haber veriyorlar? Eksik. Eksik. Tamam mı? Eksik olarak ne yapıyorlar? Haber veriyorlar. Bugün de böyle arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve Selleme haber verdiği üzere. Ne vardır? Şeytanlar var. Bunlar ne yaparlar يَسْتَرِيقُونَ السَّمْعِ Kulak hırsızları. Yukarıda dinlemeye çalışırlar. Bunların her birine, birine, isabet eder. Ateş topu. Bundan kaçabilenler de olabilir. Çünkü Yine diyor ki, Sema gökyüzü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona peygamberlik gelmeden önce böyle çok şeydi, açık, isteklerini çalabiliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvveti geldiğinde ne oldu Sema gök? Korundu. Vahik bittikten sonra, Peygamberlik nübüvvet bittikten sonra biraz daha ne oldu böyle gök? Sema E, hafifletildiği koruması ve bunlar ne yapıyorlar? Kulak hırsızlığı yapıyorlar. Tabi bir şey yarım yamalak duyuyorlar. Bir alttakine, o bir alttakine, o bir alttakine ta ki yeryüzündeki o Deccal denilen yani o yalancı, o büyücü, sihirbaz adama bırakıyorlar. O da üzerine ne yapıyor? 99 tane yalan katıp insanlara diyor ki işte diyor senin diyor e, kısmetin şurada. Senin diyor malın diyor, fonusun diyor, çalmış, oraya kaçmış. Yani Söylediği şeylerden yüz tanesinden belki bir tanesinin ne var? Buradaki olduğu gibi duhanı ne yapıyor? duh duh diyor. Tamam mı? Bu şekilde bir yerden tutturmaya çalışıyorlar. Tabii ki e, bunların hakkı bilme imkanı bu şekilde yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mesela ıksa' ıksa' yani defol git manasında, boy, sus çeneni kapa manasında. فَلَنْ تَعْدُوَ كَدْرَكِ Yani sen bundan fazlasını ne yapamazsın? Söyleyemezsin. Şimdi bugün bu, bu gibi şeyleri birisi çıksa iddia etse onun evliya olduğunu söylüyor insanlar. Değil mi? Yani İmam Şahfiden dedik ya nakledilir. Adamın diyor, suyun üzerinde yürüdüğünü görseniz, havada uçtuğunu görseniz Kur'an ve sünnete ölçün. Kur'an ve sünnete tartın. Falanca yerde Güney Amerika ülkelerinden birisinde Bir küçük maden göçtü. İçeride madenciler birkaç ay zannedersen içeride kaldılar. Çıktılar gittiler nereye? Kıbrıs'a. Nazım Kıbrıs'ı denilen kişiyi ziyaret edildiler ki. Çünkü biz oradayken, içerideyken ne yaptı bize bu? İşte yardım etti, onu gördük, bir şeyler oldu filan. Şimdi Nazım Kıbrıs denilen adam, kadınlara elini öptüren, abuk subuk konuşan bir adam. horafe Sahibi bir adam. Olsa olsa İbn-i Sayıd'dan daha öte gidemez. Ama bugün milyonlarca adamın neyi var? Nuridi var. Neden? Çünkü böyle ne yapıyor? İnsanlara olağanüstü gibi gözüken şeyleri haber veriyor gibi gözüküyor. İnsanlar ölçü olmadığı için hemen ne yapıyorlar? Bağlanıyorlar. Ve bu tasavvuf kitapların bir çoğunda var. Ve bunu keramet olarak anlatıyorlar. O kadar böyle ayıp müstehce şeyler anlatıyorlar ki Yani bu kitapların Türkçe tercümeleri de var. Yani Şarani'nin Tabakatul Evliya denen bir kitabı var. Türkçe'de de tercümesi var bunun. Alimler ansiklopedisi diye. Evliyalar ansiklopedisi diye. Bedir yayınları basmış. Yani, porno niyetini okusun millet alsın onu. O kadar saçma. Mübareğin bir tanesi bir gün mü şey, müridene diyor ki senin diyor her şeyi ben ne yapıyorum? Biliyorum. Hatta diyor senin hanımının diyor Baldırındaki ben var ya diyor, onu bilebiliyorum. Adam diyor ki ben diyor yıllarca evliyim hanımımın diyor. Baldırındaki o benine bile dikkat etmemiştim. Eve gittim baktım diyor hanımın orasında ben var diyor. Bunu da keramet olarak anlatıyorlar arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorlar? Keramet olarak anlatıyorlar. Demek ki deccale öyle insanlar iman edecek ki ahir zamanda. Göğecek yağdır yağacak. Diyecek, bitir bitirecek bitirecek. Bugün... Evet keramet hak ama keramet nasıl hak? Kur'an ve sünneti yaşayan ona temessük eden, ona bağlanan insanlara Allah'ın vermiş olduğu bir ikram olarak hak. Bakıyorsun adama şirk var, küfür var, bidat var, dalalet var ve bu tarzdan bazı olağanüstü olaylar var. O zaman bu ne değil? Keramet değil. Çünkü bunun aynısını deccal'de ne yapacak? Yapacak. Çünkü allah Teala böyle bu şekilde ne yapacak insanları? imtihan edecek. Yine bir e, rivayet var bu rivayet yine sahih Müslim'de geçiyor ve imam de geçiyor Ahmet ibn Hamzal rivayet ediyor Müslidinde Abu Sa'id bin al radıyallahu anh. neydi bu sahabenin adı bir daha tekrarlayın evet Sa'd bin Malik Mekkeye çıkıyor bunlar. Kiminle? Ibn Sayyad. Sahabelerin, i̇bn Abdullah i̇bn Ömer ibn Khattab'ın ve Cabir ibn Abdillah'ın yemin ettiği, Deccal diye yemin ettiği. Diyor ki, Ebu Sa'id el-Khudri, Sahiben ibn Sa'id imma hüccacan ebu muhtemirin. Yani bir keresinde diyor Mekke'ye gidiyorduk. Ya hac içindi ya da umre içindi. Diyor insanlar diyor, intalakan nas turiktu ana ve hu. Ben ve diyor o baş başa kaldık. Olayı anlatan kim? Sahabe. Felemma khalas tu bi minhu minhu nasu fi. Ondan diyor baş başa kalınca İbn Sa'id'le diyor insanların onun hakkında çok konuşmasından dolayı diyor tüylerim diken diken oldu. Diyor korku vurdu beni. Korktum. Dedim ki diyor da'mata'aka haytu tilka şecere. Dedim ki diyor yani bana yaklaşma. Eşyalarını şu ağacın dibine koy. Kala fe absara ghanemen fe akhezel kadha fantalaqa festahlebe fumme ben. Diyor bu İbn Sa'id, İbn Sayyad ileride diyor bir ganem bir koyun gördü. Gitti diyor onu sağdı. Bana diyor süt getirdi. Dedim ki diyor, bana dedi ki diyor ya Ebn Sa'id iç Rab. İç. Diyor en eşreba min yedih şey'en lima yekulun nasu fiyih. İnsanların onun hakkında böyle ileri geri konuşmasından dolayı onun bana vereceği bir şeyi içmekten hoşlanmadım diye. Yani. Dedim ki fekultu la hada yevmu saif. Sıcak bir gün. Süt içmeyelim. Yani süt içecek bir durum yok. Ve enni akraufuhi el-laban. Diyor ki ardından İbn Sa'id, "Gal aliye Said, hamamtu en akhud hablan fa uthiqahu ila şeceratin thumma ichtaniqa lima nasu li" ve fiy. diyor ki bu İbnü Sayyad insanların diyor benim hakkımda böyle ileri geri konuşmasından dolayı çok sıkıldım, bunaldım. Bir diyor ip alıp ne yapmak istiyorum? Ağaca bağlayıp kendimi asmak istiyorum. Bunu diyen kim? İbnü Sayyad. Diyor ki e "Ra'aytu men khafi alayhi hadisi falan, yakhfa alaykum." Diyor ki tabi Müslüman oluyor bu ama hala problemler var. Müslüman olduktan sonra da." Gelecek az sonra. Diyor ki bana diyor belki diyor bazı hadis sözleri gizli kalmış olabilir peygamberinizin ama sizler diyor peygamberin hadislerini ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz. اَلَسْتُمْ اَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِهِ رَسُولِ اللّٰهِ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ Ey ensar! Sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini en iyi bilen insanlar değil misiniz? Medineliler. Peygamberin yanında bulunan kişiler. Yani düşünün. Kendisi hakkında deccal diye şüphelenilen, kendisinin şeytanın arşını gördüğü, şeytanın gelip vesvese verdiği adam bile ensarın hakkını veriyor, sahabenin hakkını veriyor değil mi? Diyor ki sizler peygamberin hadisini ne yaparsınız? En iyi bilsiniz. Bugünün deccalleri bugünün kezzapları, yalancıları, şeytanları çıkmışlar. Ne diyorlar? Ya sahabe kim ki? Onlar da insan, biz de insanız. Daha da ileri giderek diyor ki peygamberin hadisleri de ney ki? Sünnet de ki? Kur'an yetmiyor mu değil mi? Yani zamanın deccelleri her geçen gün kıyamete kadar biliyorsunuz 30 tane deccaldi ve vesselam. Ama en büyük deccal olan o büyük deccal şu anda Medine'nin doğusunda Peygamberimizin doğuda dediği eli kolu boynuna bağlı mağaranın içinde bekletiliyor. Gerçek deccal, hakiki deccal. O vaktimiz kalırsa orayı rivayeti de inşallah ne yapacağız sizlerle paylaşacağız. Ee, bu İbn-i Sayyad bile sahabenin neyini biliyor arkadaşlar? İlmini, ilmi mertebesini, ilmi derecesini biliyor. Diyor ki Elem yakul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innehu kafir <gülüyor> ve ene muslim. Diyor Allah Resulü demedi mi ki Reccal kafir olacak. Ama bak ben Müslümanım, Müslüman oldum. Kelime-i Şahadet getirdim. يقول رسول الله rasulullahi sallallahu aleyhi sallam innahu akimun la yuladu lehu ve kad khalftu veladhi bil medine. Rasulullah sallallahu aleyhi sallam demedim ki deccal soysuz olacak. Ama bak diyor benim çocuğum var. Medine'de bıraktım. A lem yagul rasulullahi sallallahu aleyhi sallam la yedhulu ev la tahillu lehu mekketu vel medine elastu min ahli medine. Ve huve zaa an maak ila mekka. Rasulullah demedim diyor sallallahu aleyhi sallam Deccal giremeyecek yahut da Deccal'a girmesi helal olmayacak Mekke ve Bak diyor ben Medine'ye geçiyorum. Şimdi de sen nereye gidiyorum? Mekke'ye gidiyorum. Delim evet. Mâ zâle yezîhu bihâzâ hattâ kultu felâllehum mekdubun aleyh. Ebu Sa'id'in l-Fudri diyor ki, başladı diyor delilleri zikretmeye. Dedim ki diyor acaba bu adamın hakkında yalan mı uyduruyorlar? Yani söylenilenler iftira mı? Şimdi mekale ya Ebu Sa'id. Şimdi Deccal... diye şerhlenilen bu İbn Sayyid diyor ki vallahi le uhbirunneke habran hakka Allah'a diyor yemin olsun ki sana bir şey haber vereceğim şimdi diyor. Yani farklı bir şey insan yani. İnni la a'rifuhu Ben diyor Deccali biliyorum. Deccali biliyorum. Ve a'rifu walidahu babasını da tanıyorum. Ve a'rifu ayna huwa as-sa'ata min ard Bugün nerede olduğunu, hangi zamanda yaşadığını, ne zaman geleceğini de biliyorum. Faqultu taben laka saira dedim ki diye Ebu Said el Ne kötü bir gün yaşıyoruz şu an. Yani <gülüyor> başımıza gelenlere bak. Vay halimize. diyor Ebu Said el-Hudri. Hatta bir rivayette deniyor ki şeye bu İbn Sayya da eee Sen diyor bunu olmak ister miydin yani bu Deccal? O da diyor yani diyor ki "La uridu alayye ma karihtu." Deccal olmak diyor bana sunulsaydı, yani sen Deccal denseydi ben diyor ne yapmazdım? Yani bunu inkar etmezdim. Yani kabullenirdim anlamında bir şey söylüyor. Yani demek ki İslam'ında da ne var diyor hele bir problem var, bir sıkıntı var. Şimdi bunlar bütün bunlardan dolayı sahabeden eee Cabir bin Abdullah diyor ki e, Muhammed bin el-Munkedir diyor ki Ra'ytu Cabir ibn Abdillah radiyallahu anh Yahlifu billahi ennebne sayyad ed deccal Cabir ibn Abdillah gördüm o bu adamın ibnu sayyadın ne olduğuna yemin ediyordu deccal olduğuna kultu dedim ki diyor kim diyor bunu diyen kultu diyen Muhammed ibn munkedir kime diyor Cabir ibn Abdillah diyor etahlifu billah yani Allah'a yemin ediyor musun yani bu konuda Nas yemini edersin Allah Teala. Diyor ki inni semi'tu Umara yahlifu billah yahlifu ala zalika inda'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Falam yunkirhu'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor Ömer'i gördüm. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. O diyor peygamberin huzurunda, sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda İbnü Sayyad'ın Deccal olduğuyla ilgili ne yapıyordu? Yemin ediyordu. Yemin ediyordu. Peygamberimiz ne yapmamıştı? Falam yunkir Bunu inkar etmemişti. İmam Bukhari de bununla alakalı olarak ne demiş bu başlıkta? Men ra'a terken nekiri minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hücceten. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin inkar etmeyi terk etmesi nedir? Hüccettir. Hüccettir. Yani bu bir delildir. Bunu gören neler var? İlim ehli var. Evet bu da doğru bir yoluş. Peygamberimiz a.s. bir münker görür de onu inkar etmezse demek ki o münker değildir. Yani o onun inkar e, sükutu ikrarı Peygamberin nedir? Hüccettir. Ama bir şartla söyledik. Neydi o şart? Henüz peygambere o konuyla alakalı bir, vah bir vahiy gelmediyse ve peygamber o vahiy bekliyorsa onun sükutu orada ne değildir? Hüccet? Değildir. değildir. Bekliyor aleyhissalatü vesselam ki ne olsun? Ona vahiy gelsin. Peki bu hadisten başka çıkarılan ilim ehlinin konuştuğu faideler var. Buna da bir tanesi de şu. Bir insan bir şeyi, bir şeyi öyle zannederek zannın ötesinde öyle bilerek yemin ederse Ve o öyle çıkmazsa diyor ki ilim ehli, o kimseye kefaret ödemek ne olmaz? Gerekmez. Yani adam yolda gidiyor bir tabela gördü. Dedi ki ya işte falanca e, şey mağaza vatan caddesine taşınmış. Öyle gördü. Tabelayı ona benzetti. Ve bunun üzerine yemin etti. Yemin etti. Sonra da ortaya çıktı ki orada gördüğü öyle bildiği hata Yanlış. Bunun ne yapmaya, kefaret ödemeye gerek yok. Çünkü öyle ne yaptı? Zannet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere diyor ki her bir peygamber ne yapmıştır? Ümmetini deccalden sakındırmıştır. Ben de diyor ümmetini en çok deccalden sakındıran peygamberim. Ümmetini en çok deccalden sakındıran peygamberim diyor. Deccal'in varlığıyla alakalı bir rivayet var. Ancak vakit ona yetmeyecek. Bu rivayet Cessase kıssası diye geçen İmam-ı sahinde sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Temim-ed-Dari biliyorsunuz sahabeden ama daha önceden Hıristiyan bir sahabe. Sonradan Müslüman oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip başından geçen bir olayı anlatıyor. 30 kişilik bir grupla çıkmış oldukları yolculuktan bahsediyor. Bu sahabe. Tabi sahabe olmadan önceki bir olay. Denizde dalgaların aşırı derecede gemiyi tokatladığı, geminin alabora olacak iken bir adaya yanaştığı ve o adada karşılarına böyle ilginç bir yaratığın çıktığı, her tarafının tüylü hatta tüyünün de sert kıl şeklinde bütün vücudunu sardığı Önünün arkasından ayırt edilemeyecek kadar böyle kıllı olduğu bir yaratık gördüklerini söylüyorlar. Sonra bu yaratık kendilerini alıyor, bir neye götürüyor? Bir mağara tarzı bir yere götürüyor. Ve onun ardından kısa'yı anlatıyor bize. Peygamber Aleyhisselam vesselam, As cami aten diye Medine'de sahabeleri topluyor. Diyor ki, bana diyor, Temim Eddari ne yaptı? Bir şey anlattı. Bana diyor bu anlattığı şey benim size anlatmak istediğim şeyle aynı şeydir. Ben de size böyle bir şey bu haberi vermek istiyordum. Benim bir anlatmak istediğime onun anlattıkları ne oldu? Denk geldi diyor. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin kendisini anlattığı bu başlarından geçen olayı aktarıyor. İşte olayda ilginç şeyler var tabii. Onu Allah nasip ederse önümüzdeki hafta alacağız. Deccal orada elleri boynunda. bağlı, prangalara vurulmuş. Soru soruyor. Araplar içindeki o peygamber geldi mi diyor. Falanca yerdeki hurmalıklar nasıl? Falanca yerdeki sulak yer nasıl? Suyu kurudu mu? Yani her gün Deccal şu anda neyi bekliyor? Kıyamet emarelerini, alametlerini bekliyor. Ee, tabii kıyamet yaklaştıkça yeryüzündeki Olağanüstü olaylar yaklaşacak. Şeyi çoğalacak. Halime diyor ki takallubul ahval. Böyle durumlar hızlı bir şekilde değişecek. Sürekli değişecek. Sürekli. Ta ki en son öyle bir durum değişecek ki güneş doğudan doğmasına lazım. kendilerden doğacak? Batıdan doğacak. İşte İstanbul'un şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz, yaşadığımız bu İstanbul'un fethi var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'un ile Deccal'ın çıkışı arasında diyor kaç ay var? 7 ay var. 7 ay var. Yani bu İstanbul e, tekrardan fethedilecek. İstanbul tekrardan fethedilecek. Üzerinden 7 ay geçecek. Kim çıkacak? Deccal e, çıkacak. allah Teala bizi bu yaratığın şerrinden korusun. Sürekli Allah-u Teala sığınmak lazım. Yani bu Deccal Korunmanın bazı yolları var. Nedir bunlardan bir tanesi? Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberlemek. Yahut bir rivayette göre son 10 ayetini ezberlemek. Son teşehütte, son teşehütte namazda, her namazın son te teşehüdünde, yani son oturuşta selamdan önce teccalden Allah'a sığınmak. Bunu her seferinde peygamberimiz yapar ve yapmayı teşvik eder. Ardından Deccal'ın giremeyeceği iki yer var. Mekke, Mekke ve Medine. Mekke ve Medine. Diyor ki Dedcal buraya her girmek istediğimde diyor, kılıcını çekmiş, kılıcını çıkarmış, melekler tarafından Mekke'nin, Medine'nin korunduğunu gördüğünü diyor. Yani bir insanın orada yaşaması demek Dedcal'in fitnesinden emin olması, uzak olması demek. Bunları bilmek gerekiyor. Dedcal fitnesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir fitnesine yakın olarak böyle benzettiği bir fitne. Siz diyor deccal fitnesine yakın. Daha da çoğuyla ne olacaksınız kabirinizde fitneye maruz kalacaksınız. Yani deccal'in fitnesi büyük olacak. Ve deccal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere Asbahan'dan çıkacak. 70 bin tane Yahudi. Yeşil sarıklı Yahudi. Onunla birlikte çıkacak ordusu. İlk çıkış zuhuru o. Bugün Alemler diyorlar ki ilginçtir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ki allah Teala'nın kendisine bildirdiği kadarıyla kayıptan bildirmesidir. Bugün diyorlar ki bu asbağın şu anda biliyorsunuz İran'da. Diyorlar ki dünyada birçok ülkenin Yahudileri işte İsrail'e Amerika'ya oraya buraya gitmesine rağmen diyorlar ki İranlı Yahudiler yerlerinden kıpırdamadılar. Yani duruyorlar. Ve kıyamet zamanında da, kıyamet vaktinde de bu Deccal'in 70 binlik ordusu ona tabi olacak. O ilk zuhur ettiğinde çıktığında onunla beraber olacak. Ordusu nereden olacak? Asbahan'dan olacak. Ve oradan çıkacaklar. Yani bu Yahudiler kıyamet zamanında da Sebeun Tamam. Utraka. Nasıl ki Bizimizde fitne olmaya devam ediyorlar bu Yahudiler. Kıyamet gününde de ümmete, İslam ümmetine ve yeryüzündeki insanlığa fitne olmayan devam edecekler. Yüce Rabbim bizleri bunların içerisinden korusun. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedüle la ilahe illallah. Ente astagfirullah ve